Festival günlükleri Down Dünya festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar Hazırlayan ve sunanlar Ebru Dengiz ve Gökhan Yenileyen. Festival günlerinden herkese merhaba. Ben Ebru Dengiz. Ben Gökhan Yenileyen. Festival günlüklerinde bugün Almanya'nın Hamburg şehrinde Eylül 23-26 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan. Rapperband Festivali'nden bahsedeceğiz. Festival günlükleri olarak Eylül sonunda bizim de katılacağımız bir festival. Ülkemizde henüz çok bilinmiyor, tanınmıyor ama hem Avrupa'dan hem dünya üzerinden oldukça fazla ilgi gören bir festival. Birazdan kapsamını sizinle paylaşacağız. Birazcık böyle yeni yetenek festivali diyebiliriz Rapperband için. Evet, yani Amerika'da düzenlenen SXSW'nun Avrupa versiyonu diyebiliriz Ripper Band için. Sadece müzik yok, çok fazla şeyler var. Dediğim gibi içi çok detaylı bir festival. Benim 2012'den beri takip ettiğim bir festival. Hatta 2012'de katılma durumum söz konusuydu. 2013'de de aynısı. Geçen yıl hiç ilgilenemedim. Ama e, bu yıl artık katılıyor olmak beni çok sevindiriyor. Yani diğer büyük festivallere bakınca bu tarz festivallerin e, önemi daha farklı olabiliyor. Çünkü genel olarak bizim ülkemizde de aynı durum var. işte film festivali ayrı olarak yapılıyor, müzik festivalleri ayrı olarak yapılıyor. Art festivali, bilmiyorum yani var mı, Türkiye'de ne kadar var? BNL tarzında yapılıyor. Ama hani tam bir art festival diyebilir miyiz? Bilemiyorum. Yani belli bir konsepte oluyor. Yani. Festivallerin içerisindeki art kısımda biraz Türkiye'de tartışılır. Ne kadar art giriyor? Ne derecede yapılıyor? Tartışılır derken bana sorsanız Türkiye'de çok art festivallerin içine girmiyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü Ripper Band'da bile şeyde Rakverterde bile bir müzik festivali olmasına rağmen bir bölümü bildiğin gibi tamamen sanata ayrılmıştı böyle kutular ve duvarlar örülmüş ve üzerlerinde özellerinde resimler yapılmış ve sanatın her şekilde festivallere girdiğini görüyoruz ee, tamamen müzik festivalleri olsa bile diğer türlü festivaller genelde artla yani sanatla birleşip o şekilde yapılıyor genel olarak. Ripper Band biraz daha bunların da üstünde bir şey. Çünkü e, hem sanat alıyorlar, sanatı her dalıyla alıyorlar. Yani sokak sanatı da işin içine giriyor. Normal sanat işin içine giriyor. Bunun haricinde dediğim gibi filmler var. Film izleyebiliyor insanlar yeni Avrupa filmlerinden ve dünya filmlerinden. E, bunun dışında... Workshoplar oluyor ve konuşmacılar geliyor. Ayrıca konferanslar oluyor ve çok önemli konferanslar düzenleniyor. Ee, özellikle bu yıl müzik üzerine yapılacak bir konferans benim çok çok e, ilgimi çeken ve mutlaka katılacağım bir konferans. Buna benzer bir şey bir ara e, şeyde yapılmaya çalışılmıştı. E, Vodafone İstanbul Calling ...festivali yapılacaktı biliyorsun. Hem stadyumlarda konserler vardı. Ee, onun dışında Vodafone İstanbul'a şeylerdi. Ee, fotoğrafçılar, e, müzik yazarları ve bazı önemli insanlar konuşmacı olarak getirilmişti. Biraz orada denendi. Belki onun üzerine gidilseydi, belki Türkiye'deki ve İstanbul'daki en iyi festivallerden biri olabilirdi bu tarzda. Böyle bir festival eksikliğimizi ben hissediyorum. Rapper devam edebiliriz. E, hemen hatırlatalım. Rapper e, bir e, alanda işte diğer görmeye alışkın olduğumuz festivaller gibi belli bir alanda... Ee, sürekli yapılan bir festival değil bir e, şehrin bir bölümündeki kulüplerde yapılan bir, bir, bir kulüp festivali yani e, işte Hamburg şehrindeki çeşitli mekanlarda barlarda kafelerde konser mekanlarında Hatta yolun üzerindeki bir çift katlı otobüste e, Hani beklenen beklendik ve beklenmedik mekanlarda belli bir bölgede Sen Pauli bölgesinin civarında diyebiliriz genelde mekanlara 400'den fazla konserin olduğu bir festival ve bu konserlere baktığınız zaman hepsi yeni yetenekler çıkışta olan sanatçılar dünyanın farklı ülkelerinden ee, yeni sanatçılar oluyor. Ee, ve dolayısıyla e, bir keşif festivali diyebiliyoruz Rapper Ban'ı. Ve tabii ki sadece müzik yok. İşte konferanslar, film gösterileri, şovlar, varyeteler, e, mekanlarda böyle karışık bir performans durumu söz konusu. Ee, bu biraz bizim caz festivallerine de benziyor. Ülkemizde caz en son düzenlenen İstanbul Caz Festival bildiğin gibi parklarla e, müzikler taşı, kiliselerde müzikler yapıldığı ve çeşitli alanlarla e, mekanlarda daha doğrusu e, festival devam etti. E, bu açıdan biraz bizim caz festivallerine benzer bir festival dememiz daha uygun olur. Yani bir açık hava festivali değil. Ripperbaum tamamen mekanlarda düzenlenen bir festival. Bunun haricinde bir şey daha var. E, yeni çıkış yapan isimler dışında İsim yapmış önemli isim nerede geliyor? İsim yapmış önemli isimler biraz komik oldu gerçi. Ünlenmiş yani biraz daha yıldızı parlamış. Mesela Andrea Triana bu yıl gelecek. Trigger Finger geliyor. Dry the River gerçi onlar hala tam bir çok ama yine de evet yani diğer isimlere baktığımızda. Ee, ...çıkış yapmış bir isim. Ee, Catfish and the Bottle Man var yine gördüğümüz isimlerde. Lineup'a zaten detaylı olarak gireriz. Yani böyle isimler de var bunu belirtmek için. Ee, headliner bazında beklentileri olanlar bizim ülkemizin çok çok... Ee, ...festival, daha doğrusu müzik... ...veyahut festival takipçilerinin en ilgilendiği Headliner kim abi... tarzı durumlar biraz olmayan bir festival bu yüzden de güzel bir festival çünkü headlinerlar işin içine girdiğinde işte büyük festivallerin hepsinde gördük bunu headliner e, isimlere göre günün e, katılımcı kitlesi değişiyor işte Aviççe ile Kesabiyanın olduğu gün işte Ziyet'in 90 bin kişinin bir anda doldurması e, Keza Robin'in olduğu gün 80 bin kişinin doldurması Rakverter'de Miosus ve Kesabiyanın olduğu güne çok inanılmaz büyük bir ilginin olması yani bunlar biraz ee, olmayan bir festival Bu açıdan da güzel bir festival ee, katılımcı olarak onlarla da çok yarışmayan bir festival ee, belirli bir katılımcı sayısı var ve bu da iyi bir durum Bence yani 120 bin 400 binlerle o kadar kalabalıkla uğraşmıyorsunuz ya yani o kadar kalabanın içine dalmıyorsunuz bu açıdan da iyi bir festival diye düşünüyorum alternatif Festivaller, e, hatırlıyorsun bir ara biz radyodayken Zülal Kalkan Delen'le konuşmuştuk. Zülal artık bu tarz festivallere yöneldiğini e, söylemişti ki bence çok doğru bir karar almıştı. En sonunda Berlin'de bir e, böyle yine alternatif güzel bir festivale gitti. Hatta bunu bir sitede yazdı. Zülal'i takip edenler bakabilirler o siteye. Ee, bu tarz ilginç festivaller bizim genel kitlenin gözünden kaçan festivaller ama çok bence harika festivaller. Asış burada kopuyor. Yani bunun bir tık ötesine gittiğimizde MS Duckville mesela giriyor. Yani onda Interpol gibi headlinerlar var ama işin alt kısmına baktığımızda ee, nerede? yaklaşık bir aya kadar 15 Temmuz'da başlıyordu festival ve art sanat kısmıyla devam edip sonra işin içine müzik giriyordu. Bu açıdan da bu festivallerin var olması güzel bence. Yani büyük müzik festivallerinden sonra alan festivallerinden sonra mekan festivallerinin e, başında geliyor. SXSW ile birlikte onun Avrupa'ya gibi düşünebiliriz dedik. E, 70'ten fazla mekan var. Bu arada caz e, festivaline benzer dedik ama hemen dinleyicilerimiz için önemli bir detayı söyleyeyim caz festivallerinden yani ülkemizde ve dünyada genelde performans başına bilet alırken rapper man'ın en büyük özelliği evet 70'ten fazla mekanda, 600'den fazla etkinlik var ve 30 bin kişi o mekanları dolaşıyor bu 4 gün içerisinde 30 bin katılımcı ama festivale tek bir biletle giriyorsunuz. Yani bu sene 75 euro'ydu sanırım early bird şeyleri. 75 euro civarında bir Fiyatı hani bilmiyorum sonradan değişmiş olabilir bilet fiyatı. Bütün bu 70 mekandaki 400 konsere 600 etkinliğe ki bunun 400'ü konser. ...girme şansınız var. Beni çok heyecanlandırdı. Yani line-up'a baktığım zaman da çok heyecanlandım. Biraz tanıdığım isimler var. Çok iyi tanıdığım isimler var. Hiç duymadığım isimler var. O anlamda hem beklentileri karşılıyor... bir ...öncelikli olarak, müziksever olarak. Hani müzisyenliği de geçtim. Dolayısıyla artık yeni keşifler oluyor. Bir de türler benim çok hoşuma gitti. Yani tek bir tarza yoğunlaşmıyor... Country'de var, folk'ta var, pop'ta var, indie var, rock var, alternatif var, caz var. E, Melanie DiBiasio mesela ben daha önce dünya Cazı'nda e, parçalarını severek çaldım. Melanie DiBiasio'yu göreceğim. O çok heyecan vericiydi. İşte Ella Ayer var e, aynı şekilde. E, Birçok isim var e, bize heyecanlandıran. E, bir de bunun haricine bir şey daha eklemek gerekiyor. E, hem evet tek bilet alabiliyoruz. Bir de şöyle bir şey daha var festivalde sevdiğim. Ee, tabii buna girmeden önce biletlerle düşüneceğim. Yani caz festivalinin biraz ruhunun çok aykırı bir hale mi? caz müzik geldi diye düşünüyorum. Benim kişisel düşüncem bu. Yani daha Alt kesimin, yani işte New Orleans'larda, Amerikalardan çıkışındaki fe, caz müziğin altında tamamen bir ezilmişlik, bir dışlanmışlık ve acının olduğu tarz. Yani e, Avrupa'ya indiğimizde, yani ben önceden sadece bizim ülkemizi zannediyordum bunu. Hayır ama Avrupa'da da durum böyle. Caz müzik biraz e, şey, e, Kalburist insanların bir... Müziği olmuş ki insanların geneli zaten bu yüzden caza yöneldi diye düşünüyorum. Yani biz çok farklıyız tarzı. Bütün cazlar için söylemiyorum tabii bu yanlış anlaşılmasın. Genel e, havası bu olmaya başladı. E, tabii ki harika işler çıkarıyorlar müzikte. O kısım ayrı konu. E, konumuza devam edecek olursam da. E, ayrı mekanlarda... Ee, ...konserleri izliyoruz, tek biletle giriyoruz. Bunun haricinin bir güzel daha tarafı var. Line-up'da çakışmalar oldu diyelim. Ki genel festivallerde e, sorunumuz olan... ...en büyük hatta sorun, sorunumuz demekle geçiştirmek istemem. Yani en büyük sorunumuz... E, ...isimlerin çakışması, işte... ...Elbo'la başka isimler çakışıyor, ziketti, işte bir, bir ton çakışmalar oldu. Ve Ripper Band'da şöyle bir durum var, sahne süreleri kısa. Yani 40 dakika falan sahne alıyorlar. Bazıları 25 dakika sahne alıyor. Ancak şöyle bir durum var. Aynı ismi mesela gündüz Hamburg'da bir mekanda izlediğiniz bir ismi. St. Pauli Ripper Run kısmında. Ertesi gün akşam saatlerinde başka bir mekanda görebiliyorsunuz. Veyahut da otobüsler izlediğiniz otobüs sahnesi var ve en meraklı beklediğim sahnelerinden biri. Otobüste çalan bir isim. Ertesi gün başka bir mekanda çalabiliyor ve bir isim yani isimlere göre de yaşıyor. Bazıları tek gün sahne alıyorlar, bazıları iki gün sahne alıyorlar. Dört gün sahne alanları da var ama. Ee, bunu bence harika bir durum. Yani isimleri kaçırmak e, durumu yaşanmıyor. Hepsini görebiliyoruz. Kısa kısa bize veriyorlar ancak e, Rakverter'de de aynı durumu gördük zaten. Yani genel olarak kırk dakika Kötü bir süre değil. Yani yeterli de bir süre. Çünkü hem dediğin gibi Rockwerter'de bile işte biz Bloods'unu, şunu, bunu aynı sürelerde gördük. Hem de sonuçta rapper bağına çıkan isimlerin e, önemli bir çoğunluğu zaten tek albümü olan ya da bir, bir EP'si olan e, isimler dolayısıyla... Zaten hani 40-45 dakika bence repertuarlarındaki işte en güzel o 10 şarkıyı ya da neyse kaç şarkısı yiyorsa anlat kendilerini ifade etmeleri için. Bir de böyle biraz sanki tadında bırakmak için değil mi? Çok yeterli bir süre. Ben sürelerden gayet memnunum. Bir tek şey var. O çift katlı otobüste spontaneous sessions dedikleri bir durum olacak. Yani ani spontane sessionler olacak. Orada bazı gruplar böyle bir 25 dakika falan çalıyor. Onlar böyle biraz teaser kafasında yapmışlar ama bence o bile keyifli. E, şu, ayrıca şöyle bir durumda var. Yeni yetenekler dediğimiz için yeni yeteneklerin e, bir buçuk saatlik bir performansı doldurmaları cidden zor oluyor. Yani burada tamamen ham kendi müzikleriyle kendilerini tanıtabilecekler. Öbür türlü bir buçuk saat olduğunda işin içine coverlar girmek zorunda kalıyor. Gereksiz uzatmalar olmak zorunda kalıyor. Bu yüzden de iyi bir durum var diye düşünüyorum. Konferanslara bakacak olursak mesela müzikle ilgili ve müzik sektörünün önemli konusunda nasıl diyelim yapımcıları, prodüktörleri, baş e, rol oyuncuları diyelim orada olacak. Müzikle ilgili 30 tane kendi alanında lider konuşmacının olduğu 30 tane konferans var. İşte e, müzikte kadınla e, Avrupa Müziği'ndeki kadınların yerinden tutun. E, işte o, o çok sesli müziğe kadar ya da müzik business dedikleri hani işlerin nasıl yürüdüğüne kadar. Bu anlamda rapper çok önemli bir network alanı aynı zamanda. Yani dünyanın 40 farklı ülkesinden 3, 3500 basın mensubu katılacak. Dolayısıyla ölç şeylerine baktığımız zaman işte hani o büyük festivallerle kıyasladığımız zaman da çok önemli bir basın orada olacak. Hani Türkiye'den biz de orada olacağız ve e, 3500 önemli bir sayı çünkü zaten 30 bin katılımcının olduğu bir festival. Dolayısıyla e, seyirciden çok aslında çıkan e, sanatçıların da kendilerini her anlamda hem dünyaya hem medyaya hem oradaki diğer organizatörlere işte yapımcılara, önemli plak şirketlerinin sahiplerine tanıtmaları için gerçek bir vitrin yani çok önemli bir network alanı. Bu arada 2006'dan beri yapılıyor. Dolayısıyla bu sene festivalin 10. yılı. Hatta bu sene şöyle yeni bir şey koymuşlar Finlandiya'dan Aus Finland diye bir bölümleri var özellikle hani bu tema gibi düşünebiliriz festivalin kendi içinde Finlandiya'dan gelen sanatçılar işte şarkıcılar diğer müzisyenler ve farklı güzel sanatlarda olacak olan konferanslarda olacak olan işte sokak sanatında olacak olan Finlandiya artistlere özellikle de bir vurgu yapılmış. Programa girelim o zaman buradan, hazır bu kadar konuşmuşken. Yedi tane film açıkladılar şu ana kadar. Evolve is Screen var mesela, benim gözüme batanlardan. Music ve My First Love gibi bir film var. Sounded Vision diye bir film var. Ve devam ediyor bu filmler bu şekilde. Müzik kısmına girdiğimizde bayağı tabi liste uzuyor. Çok uzun bir liste var müzik kısmında. Ee, Alina Orlova, benim en çok dikkatimi çeken isimlerden biri. Ee, Andreas Smo var. Ee, Andrea Triana, bunu söylemiştik zaten bu yıl sahne alacaklarını. Aurora var. Bad breeding var. Baltazar var ki üçüncü kez artık göreceğiz. Buradaki performansını daha merak ediyorum. Rockverter'deki performansını biz ana sahne heyecanından ötürü çok beğenmemiştik ama zigette gerçekten çok iyi bir performans sergilediler. Ee, bakalım Ripper Band ne yapacak Baltazar. Onu merak etmiyor değilim. Ee, başka o tarzı Angel Olsen olması lazım benim bildiğim. Evet. Bunlar dışında bayağı uzun bir liste var tabi ki de hangisini söyleyebiliriz? Tiger Finger'ı söylemiştik sahne aldığını. Cross var, Kosovel var, Delta var. Dalton var ki bu yıl bir türlü izleyemedik Dalton'u. O biraz problem oldu. Elias var, Elliot Moss var, Emily Nicholas var, Evaint Manu var ki çok merak ettiğim isimlerden biri bu. Federal Lights var. Femme var. Yine çok merak ettiğim isimlerden biri. Fintley var. FM Laity var. Um, Formation var. Frankie Fallo var. Um, evet. Gemma, Gemma Hayes var. Önemli isim. Girlpool var. Um, Golf var. Great Lake, Seymour's var ki harika bir isim benim için. Um, mutlaka. Mutlaka. Belki birkaç kere izleyebileceğim isimlerden biri. Bayağı uzun listi bu şekilde gidiyor, bitmiyor yani sanatçılar. Jamie Lawson var, Jonas Salasca var, Joyce'ın var. Çoğun tabii insanlar şu an bu saydıklarımızdan bilmiyorlar. Bayağı uzun, yani en bilindiklerini söyledik zaten. Salona da gelecek bir isim var, Soleil burada da izliyoruz. Hatta galiba salondan sonra izliyoruz. Yanılmıyorsam salona daha önce geliyor olması lazım İstanbul'a. E, Reprobanda da göreceğiz. E, workshop kısımlarında devam ediyor. Workshoplar çok e, hoş, çok enteresan. Mesela A Guide to Social Media Success for Musicians. Yani müzisyenler için sosyal medyada başarı e, başarı rehberi. Diye bir festival, bir workshop var. E, bu çok çok enteresan. E, menajerler, e, booking yapanlar, tur e, ile ilgili bir workshop var. E, kompozisyon, prodüksiyon ve mixle ilgili e, ya da hiç şarkı yapma ile ilgili bir workshop var. Bir e, plak şirketi nasıl kurabilirim? How Do I Establish a Label? isimli bir workshop var. E, ya da e, müzik basım yayınla ilgili bir e, giriş niteliğinde bir workshop var, müzik management workshop var. Yani burada e, bir müzisyenin, e, bir yapımcının, müzikle ilgilenen birinin e, bulabileceği işin e, ...business kısmı diyelim, iş kısmı, e, hani öyle bir kısmı da var tabii müziğin. E, çok tatmin edici workshoplar var. E, dolayısıyla konferanslara, workshoplara baktığınız zaman... ...ve hepsi de alanında öncü kişiler tarafından e, yönetiliyor bu workshopların, atölye çalışmalarının diyelim. E, hem görsel sanatların, hem sözlü sanatların, filmin, müziğin, şovların olduğu hem yeni keşifler bulabildiğiniz hem sevdiğiniz sanatçıları da arada dinleyebildiğiniz ve gerçekten bana şey gibi geliyor biraz rapırban bilmiyorum sen ne düşünüyorsun hani şu anda dünyada ve özellikle Avrupa'daki müzik endüstrisinin geldiği son nokta nedir en güncel hali nedir hem bir şey anlamında sunum anlamında böyle hem de network anlamında yani ne, nerelere gidiyor? Yeni trendler nedir? Gerçekten günceli yakalayabileceğiniz oldukça tatmin edici bir festival rapper band. Yani kesinlikle öyle. Yani bu kadar çok fazla şey olması, müziğin dışına bu kadar çıkılması benim için çok e, ideal ve harika durumlardan biri. Yani... Çok fazla şey var. Yani bu kadar dört güne yetecek mi diye soru işareti oluyor insanla. Yani dört günde bu kadar şeye yetişebilecek miyiz? E, performansları biraz da bu yüzden yerinde tutmuşlar. İnsanlar bir yerlerde takılık kalmayıp yani nereye yetişmek istiyorlarsa konferanslara, workshoplara, e, filmlere ve birçoğuna yetişebilmeleri için veyahut da sanat e, gösterilerine yetişebilmeleri için güzel bir... Ortam yaratılmış, akşam partilerle devam ediyor ve sabah 5'e kadar festival sürüyor. Gece de her şey devam ediyor. Ertesi günde 12 gibi, 10 gibi festival yine günlük rutin durumuna geri dönüş yapıyor. Ya biz çok heyecanlıyız festival günlükleri olarak. Zaten Rapper sonrası da Hamburg'dan dönüşte de reperband'daki deneyimlerimizi sizinle paylaşacağız. Ee, ama özellikle hani bu sene turladığımız festivallere baktığımız zaman işte Rakverter, Böylegart, Ziget gibi yani alan festivallerine baktığımız zaman Bizim için de ilk mekan festivali deneyimi olacak yurt dışındaki. Hani dediğin gibi burada Jazz festivalinde o deneyimi yaşıyorduk ama oradaki yoğunluk daha farklı. Hani daha böyle bir geniş alana yayılmıyor. İşte dört gün içinde bunları yapmak durumundasınız. Ben de heyecanlı bekliyorum. Oradan oraya koşturacağım. Şimdi daha vitaminleri alıyoruz ki o dört gün boyunca bütün performansları izleyelim. Hiçbir şeyden geri kalmayalım. Dönüşte de zaten deneyimlerimizi paylaşacağız. Bu sene için bilmiyorum biz dinleyenler katılma konusunda ne yapabilirler ama... ...eğer geç kaldığınızı düşünüyorsanız ki öyle bir durum da olabilir. Ama bu sene katılamıyorsanız bile seneye için mutlaka takip edin. Radarınızı alın bu festivali diyoruz. Evet yani genel olarak her zaman gidilebilecek festivallerden biri. Biraz Hamburg e, pahalı. Biraz orada bir sıkıntı var. Öğrenciler özellikle o kısmı biraz sıkıntılı olabilir. Döndüğümüzde daha uzun uzun anlatırız ama şimdiden gördüğümüz kadarıyla e, Hamburg pahalı. Hatta biz öncesinde Lolla Paloza Berlin'e gideceğiz. 11'inde yolculuk yapıp 12-13'te de Lolla Paloza'ya katılıp onun da çok ilginç bir heyecanlı çünkü Amerika'da ve Güney Amerika'da çok büyük bir festival Lolla Paloza ve dünyanın en sağlam festivallerinden biri Amerika'da olup düzenlenen ve dünyaya mal olmuş bir festival Avrupa'da ilk kez görecek olmak da bir heyecan yani hem o hem akabinleri pırbağ çok heyecanlı izlen yani büyük bir Almanya turu bizi bekliyor güzel olacak diye düşünüyorum yani döndüğümüzde baya bir belki bilinçlenmiş şekilde o kadar workshoplar ve konferanslarla güzel bir dönüş yapacağız. Bu haftanın sona geldik Ebru Dengiz? <gülüyor> Bitirdik programı da. Evet, festival günlükleri olarak bu hafta bizden bu kadar. E, rapper Bahanı konuştuk. 23-26 Eylül'de Hamburg'da yapılacak. E, bu haftalık bu kadar diyoruz o zaman. Haftaya görüşmek üzere. Ben Ebru Dengiz. Ben Gökhan Yeneryem. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür <gülüyor> ederim. For and for being all. Down, Festival günlükleri. Dünya festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar. Hazırlayan ve sunanlar, Ebru Dengiz ve Gökhan Yenileyen. Açık Radyo'dasınız. Açık dergi programının sonuna geldik. Festival günlükleriyle sevgili Gökhan ve Ebru'ya bir kere daha teşekkür edelim ve iyi bir akşam dileyelim. Eserep özlem.